düşünün mesela sabır ve şükür e, bir gün anlaşılmayınca birçok konu ve hareketin de tetiklenmesine sebep oluyor düşünün falan cennetlik içinde Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam o cehennemde dönüşüyor bakın adam Allah'ın cihada çıkmış Kahramanca savaşmış, savaşmış. Ona bakın son noktada yani artık onu teslim edecek. Ne yapıyor? Acılarını dayanamayarak, sabredilmeyerek intihara gidiyor. Bunu okuduk. Ama yine aynı kitaplara bakıyorsunuz. Yaranların arasında gezen bir sahibi Allah kendilerine rahmet. Su, su diye inleyen birini görür hemen ona doğru seyirtiyor tam kaldırıp su olacağında bir başka sahaba ne olur su diye inmiyor gözüyle işaret ediyor ona git diyor bakın orada böyle saldırlar ona gidiyor tam onu içeceğini bir başkası suluyor ve teslim etmiş. Geriye dönüyor, o da gitmiş. Bu geliyor, o da gitmiş. Yani dünyada insan nasıl yaşarsa Allah Azze ve Celle'nin kendisi için razı olduğundan razı olursa Allah'ın da ona karşı ne yapıyor? Nimeti artıyor. O insanın da bu sefer sabrı, şıkrı ne yapıyor? Ön plana çıkıyor ihlaslı kullar arasına giriyor. Aynen Allah Azze ve Celle'nin ayetinde de değil gibi kendileri ihtiyaç içinde olduğu halde kendi nefislerine din kardeşlerini tercih ettiler. Allah onlara hayret etti. Allah onlardan razı oldu. Diyor. Bu ayetin uzun sebebine baktığımızda. <gülüyor> kıtlık zamanı aleyküm selamlar altıma. İnsanların ihtiyaç Allah Resulü ve vesselamın dahi karnına taş bağlayarak gezdiği bir dünya şimdi zannin yokluk arası yani dünyalık nimetin dolu olması veya bunun az olması bir insanın ne öldüğünü artırıyor ne imanını artırıyor. Bunları güzel yakalamak gerekiyor. Ama eğer Allah'ın görmüş oldukları kadri kıymeti bilinmezse insanların görünüşü bile değişir. Aliküsselamullahum coba. Asla sabrınızın ismini zikretmiyiz. Ama kendinden razı olsun. Çünkü hiçbirine biz sıfatına bakmıyoruz. Onlara bak adalet sıfatıyla alır. Allah kendinden razı olsun. Benim sahabelerden bir tanesi istirahatü vesselam'a yeni geliyor. Beyat ediyor. Ve kendisi kralken krallığı bırakarak gelen bir sahabe. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam falan yere götür, istirahat etsin diyor. Beni refakat eden sahabe beni de diyor, atımın diyor İlkisini alsana diyor. Bu sahabı almıyor. Diyor ki ben kralım. Kral olarak büyüdüm. Sens edilir. Buna bürensen insanlara bakışın değişir diyor. Yer çok sıcak diyor. Ayakkabılarını versen de diyor orasın. o yesen. diyor ki ben bir kral olarak doğdum böyle yetiştim ve hep böyle deri ayakkabılarla büyüdüm. Eğer bir sende ayakkabıyı giyersen sana onu değişir diyor. Ne olur? Aradan zaman geçiyor, yıllar geçiyor. O yiyen yürüyen halife oluyor. Bu dört halifeden sonra Bu sahabeyi çağırttırıyor. Ölki sen kendin bir ata binmeye bile layık görmedin bir deri ayakkabıya dahi diyor laik görmedin ama bak diyor Allah buna taht verdi. Ve bu sahabe yine diyeceğini diyor. Onun sözü diyor yeni İslam'a girdiğinde yani cehalette dedim. sanki ki olarak bunu söylüyorsun diye ve gidiyor. Yani Allah onlardan razı olsun. Gelecek tehlike yapılan işler çok çok önemli kardeşler. Hakikaten önemli düşünün Kisra'nın sarayının fethindeki olay okuyun artık Müslümanlar bitmişler umudu kesmişler tam dönecekler bir tanesi kalkıyor hükümlerinden razı olsun sahabelerden Allah Resulü demedi mi diyor aleyhissalatü vesselam Kisra'nın sarayı sarayı sızın olacak onların biraz sarı altınları sızın olacak demedi mi diyor ve o gün kısrağını salayı ne yapıyor Düşür. Yani söylenen bir sürü insanın hem sebatını artırır, sabrını artırır, hem de ne yapıyor güç kuvvet veriyor. Onun için kardeşlerim, her meseleyi yerli yerince almak gerekiyor. Evet yerli yerince. Meseleni incelemezse, kelimeleri ele almazsa, hastalık ne yapar? Allah Azze bize imkan için vermiştir ama sabretmiye ve Rabbine dua etmiye, ondan ne yapar? Şifa talep etme. Sadece isyan artar. Benim tanıdığım mesela bir çöller okuluna gitmiştim Yani insan bir şey Allah'a daha yakın olur. İnanın, e, isyanların hat hafı safhadaydı. Neden birileri görürken gördü? Çünkü Allah'a öyle razı olmuş. Bu değil Ama ona sabırsızlık onu birçok şeye getirmiş. Mesela çocuğu olmayan bir insanın sabretmemesi Allah'a karşı isyanı ona ne kazandıracak? Aleyküm selamlara mutluyor. Kadının suçlaması, birçok eğlenmesi ve hep kızı olan, oğlan çocuğu isteyen insanların sabit etmemesi ya karşı bu verdiği nimetlere şüksü ona neyi kazandıracak? Aleyküm selamlara mutluyor. Onun için Allah bize versin, doyan bir nefis versin, makbul olan dua versin Rabbim subhanahu ve teala bugün nefsi nefsi diye kaçanlardan eylemesin babanın uğurdan, uğurluğun babadan kaçtığı günde birbirinden kaçırtmasın burada da Allah için dost olanlardan orada da dost olanlardan ve Allah'ın razı olduğu rahmetimle gir cennete Dedi, sanmı kullardan ailesin. Hakikaten bu iki hasta çok çok önemli. İbn-i çıkar önüne geleni selam verir. Nasılsın diye sorarmış. Durur bir durur. Nasılsın iyi misin diye sorduğunda en son adam artık çatlarmış. Demin sordu. Allah'a karşı artmasını istedim dermiş. Bırakın sahabe düşüncelerine bakın sevaplarının artmasını ne kadar istiyorlar bizde görüşme bile yoktur dumanın yani. duman üzerinde altı tane hakkı olmasına rağmen sadece insanlar dilde bir şeyleri zikretme yoluna gitmiş ama onun dışında Allah ıslah bizleri Allah tekrar razı olduğu dininden bizleri de razı Allah'ın dininden razı olan insanlar değiliz. Hep isyan eden, emrinin zıttına hareket günahlarda doğru dizgin giden insanlar haline gelmişiz. Maalesef. Düşünün, günahın işleyen bir insan, hep anlatıyoruz. Diyoruz ki, ve küçük bir buluğuna götürür. Allah kitabında mükeklere söyle, gözünü haramdan sakınsın diyor. Memun kadına söyle gözünü haramdan sakınsın. Şimdi çağımızda tek dedikleri millet gözünü dike dike Aleyküm selam ne din kaldı millette ne iman ne kardeşlik ne haya ne de emir ve mehlilere karşı duyarlılık kaldı. Düşünün adamın birisi haberleri açıyor. Şöyle olmuş bu böyle olmuş. Allah'tan gazetesiyle korkutacak haberleri yayıyor. Sen de bunu dinlediğin an imanının artmasın. iman kalmamış ki artsın. Sıfırı çekmiş. Orada tamamen sıfırlanıp gidiyor. Onun için Allah'ın emrettiği Rabbimizin razı olduğu şu kulluğu Yerli bir öğrenelim. onun hayatını bir tanıyalım. Onlar neye sabretmiş? Neye şükretmiş? Ölürken neye ağlamış? Onlar biz neye talibiz? Nasıl yaşıyoruz? Geride insanları neler bırakarak gidiyoruz? Onları düşünürse halde birçok şeyi de çözmüş oluruz. Allah subhanahu ve teala bizleri hayırda yarıştırsın. Son olarak bir hadis gibi. Allah Azze ve Celle bir kuru hesaba çekiyor. Geridekileri ne bıraktın diyor. O da diyor ki Rabbi, başkalarına muhtaç olmasından korktum. Onlara bir şeyler bıraktım diyor. Şu an diyor onların muhtemelerini bilirsen çok ağlar az gülerdin. Onları korktuğuna uğrattım diyor öbür kulu çağırıyor. Geri bir eklemene diyor. Ya Rabbi ne verdiysen senin oğluna diyor hepsini infak ettim. Ve onları da senin fazla kelemine bıraktım diyor. Allah Azze ve Celle, okulada eğer onların şu andaki halini bilsen çok güler az Onlara da verdikçe verdim. Verdikçe verdim diyor fazlından. Allah şükreden bir kalp Şükreden bir dip, doyan bir nefes nasip etsin diye. Kudret alakıyla an ahlak anlayı nasip etsin yapınca. Selamünaleyküm. <gülüyor> Aleyküm. Aleyküm selam ve rahmet ve bereket. Allah razı olsun hocam. Hakikaten kafamda e, tam net olarak bilmediğim sorunun cevabını detaylı bir şekilde Verdin sabır ve şükür ayrımını, konusunu. Mutlaka tabii bu konularda tabii başka söylenecek şeyler de vardır. Fakat biliyorum ki şu an hasta hasta bunu cevaplandırdım. Allah razı olsun. Bir de hocam bu tövbe ile istiğfar arasındaki fark konusunu sormuştum ben. O konu çok kısa geçildi onu tam olarak anlayabilmiş değilim ya. Yani bir. Bir de arkadaşın birisi şöyle bir soru sormuştu. Onu sorma fırsatı olmadı odada. E, imanın şubeler üzerinde duran bir soru. Kendisi çok iyi olur hocam. E, yani bazen içinden gelmediğini, yani dindarlığının azaldığını, yani namaz konusunu, yani namazı diğer şeyler yaptığı halde zevkle yapmadığını böyle bunun imanda bir azalma neticesi olduğunu mu veyahut işte bu tabi dizimizi falan da seyrediyor herhalde öyle bir şeyler var bunda. Ee, yani bunlardan dolayı kalbindeki imanın azalıp azalmayacağını sordu azalabilir mi? bundan mı şevkim gidiyor? bir anda yani bir anda her şey infak etmek isterken çok keyifle namaz kılarken sonra zorlanarak kılıyorum cimri kesiliyorum bir an geliyor daha büyük zevkle namazımı kılıyorum daha büyük tatla işte infak yapıyorum öyle zamanlarda oluyor ki bunların hiçbirisini yapmak içimden gelmiyor şeklinde bir şey sormuştu özelle yazmıştı bunu bu dedi, neden oluyor dedi ya bu imanda artma ve eksilme bu demek midir dedi manası bu mudur dedi Selamünaleyküm. aleyküm Allah hakkımızda hayırlısını versin Rabbim amellerimize güvendirmesin Allah'ın Allah'ın Allah'ın Allah'ın Allah'ın Bizleri yargılasın, bizlere acısın, doyan bir nefes versin, korkan bir kalp versin. Şimdi, imanın meyvesi muhakkak ki hem dile hem de amene yansıyacaktır. Aleyküm selamallah. Biz imanı anlatırken, kalp tasdik edecek dil ikrar edecek azalarda gösterecek diyoruz kalbini tasdiklemeyip dilin ikrar edip ağzının gösterdiği insanlara Allah nedir? diyor bunlar diyor ve Kur'an'da da ne diyor? kafirlerden de aşağıda diyor önce insanın imanı güzelce bir anlaması gerekiyor yakalaması gerekiyor ama biz sanki hemen bir amele koşturuyoruz tanıdık hemen namaz kıl, şöyle et, oruç tut ramazanda oruç görmü gördün mü hemen insanlar ona test test bir bakmaya başlar Veya kurban zamanı gelir adam niyetle Allah'ın yerine kurban kesecektir ben namaz kılmayı hemen kesmem. Hemen herifini terslerler. Ve hep adam cumaya gelmiştir. Ram namazına gelmiştir. siz ses bakarla buraya geldi. Ve mescidde namaz kılmaktan bir haberdir. Yani bizim bazı şeylere yaklaşışımız hep ters. Adam geliyor. Allah'ın Resulü diyor. Ben bize geldi diyor. Günde beş vakit namazdan diyor bahsediyor. Diyor. Ben diyor günde beş vakit kılamam, iki vakit kılarım diyor. Benim hayatım alacaksan böyle al diyor. Yap fark etmez diyor. Hazretleri Yani önce insanları ne işiyle alıştırmak gerekiyor. Düşünün mezide beyleden birisi var. Aynı mezcitti, o mutar taklayan insanlar var. Ve order Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. "Bırakın adam işini görsün." demesi var. Böyle ki pis kalan Bunları güzel yakalamak gerekiyor. İmanın artması ancak hikmet yolculuğunun hikmetini öğrenmekle mümkün. Şeytan her zaman cahillikle beraberdir. Allah'ın Onun şeytanın hilesini ne yapıyor? boşa çıkarır. Onun hilesi her zaman zayıftır. İmanın eksikliği demek ki günahların artmasıyla gündemdedir. İnsanın Allah'la bayanın azı yani Allah korkusunun azalması ahiret imanını ne yapıp eksiltir. E, hesabı düşünmeyen birisi günahları ne yapar? Ve işlemeye başlar. Aynen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin dediği gibi en yakın iman bağrında buluştuğumuz müşkün. Zannediyorsan müşkütdört ne oluyor ayet. Fitneler diyor hasıl çubukla vaz Fitneler. Hangi kalptür bu fitneyi çerse onun kalbının siyah bir nokta ve o noktalar diyor, birleştiğinde onun kalbi aynı ters dönmüş bir tesli gibi olur diyor. Hangi kalp diyor bu var içmezse ona da beyaz bir nokta konuyor diyor. Ve bu noktalar diyor, onun kalbi cinalı taş gibi olur. Yer ve gök durduğu hiçbir fitne ona ne yapmaz? Zarar vermez diyor şimdi bundan önce Meymar bin hadisine bakıyorsun felal da belli haram da belli diyor ikisinin arasında şüpheli şeyler var diyor kim bunlara dikkat ederse bir özürlük korur diyor bakın bu da çok önemli meselelerden bir tanesi demek ki insanın helal ve harama dikkat etmez o e insanın dininin dayakta kalmasına sebep oluyor. Burayı yakaladınız mı? Bunun da misafı diyor, diyor. Bir padişahın diyor, yasak bir korusu olsa, çoban da sürüğü diyor, o koruya yaklaştırsa, o koruya girip, o piyatmış gibi olur diyor. Selam mutlaka, Allah'a emanet olun. Selam ve Rahmatullahi Hadi dinliyor. Her bir padişahın bir konusu var. Allah'ın konusu da nedir? Haramlardır diyor. Dikkat edin. Vücutta bir et parçası. Bu düzeldi mi? Her şey düzelir. Bu düzelti mi? Her şey düzelir diyor. Bu et parçası nedir? Kalptür diyor. Yani bir insanın amellerindeki bezitliği dilimdeki bozukluğu gözündeki eminsizliği elindeki emin olmayışı elinden ve dilinden o insanın emin değil ki o insanın ağzı bozuk gözü bozuk eli bozuk Onun kalbindeki bozukluk helala harama dikkat işi, onun dilini Dozlu'nu ne yapmış? Götürmek. Düşünün mesela bir haset duygusunu ele alın. Gıptayı bırakıp da haset eden birisi ne hale gelir? Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi haset ateşin odunu yediği gibi ne yapıp her şeyi alır götürür, kül ederdir. Aynen bu tipte almak gerekiyor. <gülüyor> Kişi arkadaşının birini zannedir diyor. 15 dikkat edin diyor. Birinin yanından geçir, birinin birini öldürdüğünü görünce onu öldürdün diyor. Onun boynunu kırdın diyor. Yahut evet, keçi çobanı diyor aksi olur. Değen çobanı küfürbaz olur. Koyun çobanı mülayim olur diyor. Bakın bundan hepsinin etkeni var. Feda yaşayan asab olmuyor. Alçınıkla iştegal eden kafir oluyor. Devlet kapısına giden ya canından ya da dilinden olur ya da ayartılır diyor. onun için önce hena lafara çok dikkat etmek gerekiyor. Düşünün Allahü Teala Kitabında birçok peygamberlerden örnek veriyor. Benim en çok evdeyim program birisi İbrahim aleyhisselamdır. Babasıyla ayrı bir müşkülatı var. Halileden ayrı bir müşkülat Çocuğu ölür. Bir sene sonra çocuğu ölür. Allah Azze ve Celle kurban etmesin. Düşünün. Hanımını getiriyor. iki kara taşlığa bırakıyor kime bırakıyorsun diyor? Allah'a diyor. Allah bize yetecek. O ne güzel vekildir diyor. Fırmızı'ya gidiyorsun. Yediği haram, içtiği haram, giydiği haram. Elini açmış. Ya Rabbi, Ya diyor. Allah'ın onun kabul etsin diyor. Onun için kardeşlerim, günahlar insanı her zaman yalpa yaptırır. Allah Azze ve Celle emir ve nehiylerinde her zaman gevşekliğe Allah bizlere şükreden bir kalp verdiği gibi günah işlediğinde de tövbe eden, nedamet duyan, kendisinden korkan, haşiyetle ondan tövbe dileyen sanmıkullardan eylesin bizleri. Günahların küçük seni küçük sanması imanın azalmasını Allah'a karşı olan bağım tamamen yok olup gitmesine kadar sebep olur. Düşünün birçok meselede yapmış olduğumuz ibadetlerde Allah Azze ve Celle'nin bize vermiş olduğu ruhsatlar var. Hiç dikkat ettiniz mi? Ayakta sepe sağlam namaz kılan birini düşünün. Beni arıyoruz, dizleri arıyoruz Ayakta namaz kılamıyor diye bu adam bırakacak mı namazı? Ayakta klamıyor, oturarak kılıyor. Dikkat ettiniz mi? Oturarak kılmasın, yatarak kılsın. veya imayla kılsın diyor. Hı? Peki sağlıp sağlam birisi oturarak, yatarak, imayla namaz kılabilir mi? Klasa iki gün sonra istememem bırakır bu adam. Düşünün. Yerciysen oruç tutma diyor. Hastaysan. Allah-u Teala bak burada. Sabredemeyeceğimiz bir şeyden ne yapıyor? Bizi taşıyamayacağımız bir yük varmıyor. Bu birçok nimetler var. Veyahut cem olanı, düşünün. Veyahut baygınlıkta hastalıkta, unutmada, uykuda, Allah Azze ve Celle bizden ne yapmış? Kaldırmış. Bunları hesapladığımız zaman, emir ve nehiylerine dikkat ettiğimiz, bu sefer ona karşı samimiyetimiz, sevgimiz, korkumuz, muhabbetimiz, ihlasımız, yakinimiz ne yap artacak. Ama işlemen günahlar, küçük olsun, büyük olsun tamamen ne yapacak? Allah'tan uzaklaştırmaya sebebilecek. Onun için illa namaz değil de infak sadaka değil de yakalanması gereken önce iman imanın kalbi iyice bir yerleşmesi eğer bu yerleşmezse düşünün böyle bu tasdik ettiği halde asıl kınayıcının kınamasından korkmuş korkmamış estağfurullah insanların kınaması, hem de öldükten sonra biriyken değil öldükten sonra insanların kendisinin arkasından konuşmasından kınamasından korkuyor ikrar etmeden gitti bakın kalbin tasdik etmesi ona hiç defa de vermedi öyle değil mi onun için imanın anlaşılması Asıl kınayizmin kınamasından korkmayı ödeme getiriyor. Mekke toplumunda namaz kılıyordu. Birçok hayır sanatı da bizden daha fazla işliyorlardı belki. Ama imana bulaştırdıkları için, onların imanlarını da ne yaptı? Geçersiz kılıyor. Onun için önce iman. Önce imanın çok güzel anlaşılması gerekiyor ki onun meyvesi salimen olsun, sıhhatli olsun ve devamı, devamı, devamı böyle gider. Ama imandaki zayıflık, zafiyet, yeme değişmedeki dikkatsizlik, işleri seçmedeki dikkatsizlik, cehalet, taklit, taasul bir tek, bir tek şey değil. Birçok şey insanın yoldan çıkmasına sebep olur. Allah hakkıyla kendisinden korkmayı nasip etsin bizlere. Allah imanımızı artırsın. Rabbim günahın her şeyinden bizleri verip olursun. Bunlar basit mesele değildir. Hakikaten basit mesele değil. Düşünün şimdi şu anda tutalım böyle bir konuşmayı böyle bir konuşmayı bırakalım. Bir televizyonu açın veya bir filmi açın Acıklıysa ağlamaya başlayacaksınız. Kork B başlayacaksınız, korkuysa belki seyrederken korkmayacaksınız ama gece kabus göreceksiniz. Yani muhakkak bir şeyden etkileneceksiniz. Ama haklan haşir meşir olan bir insanı düşünün, korkuysa Allah korkusardı, zaten. Neyse Allah'a güven artacak. Sevdiyse Allah'ı sevgi artacak. Sevimliyse ona artacak. Onun için Allah her halükarda kendi düğünüyle haşırlaşır olanlardan kalbimizi bir an olsun kendi zikrinden ayırmayan sanma kurulardan eylesin. Hakikaten bu basit değil. Allah Resulü'nün dediği gibi ve vesselam'ın Muhakkak ki diyor, bununca kalbim perdelenir. Muhakkak ki diyor, ben de diyor, Allah'tan en az günde 100 kere tövbe istifada buldum diyor. Yani düşünün, herhangi bir şeyi bir kere olarak kabul ederse ve günde en az 100 kere Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem tövbe istifada bulundu söylerse, artık bizler ne yaparız bilmeyen. An esmer. E Usame bin Zeyd gibi bir sahabe gelmişse e bizim ölüşmemiz düşmez değil mi? Böyle bir isimde bizim ezilmemiz lazım. Aleykümselam selamun aleyküm. Böyle inşallah. Selamun aleyküm. Hocam bu Usame bin Zeyd geldiği zaman hep e, sözü sen Kesiyorsun. Bu Usame bin Zeyd kimdir hocam? Sizin üzerinizde büyük bir tesiri mi var? Yani büyük tarihi bir şahsiyet mi ki bu her geldiğinde ben dikkatimi çekiyor. Gerçekten ismi bile sizi mikrofon bıraktırıyor. Kimdir bu Usame bin Zeyd hocam? Selamünaleyküm. selamlar anlatırlar ki birisi makarayı almıyorum arkadaş ben çünkü makarayı sevmem onu söyleyin İkincisi hakikaten büyük sahabelerden Allah kendisine razı olsun en sevgilinin oğlu oğlu dediğimiz sahabedir ve evlatlık ayeti indikten sonra yanlış hatırlamıyorsam ahsap dört müydü? Ondan babasının ismiyle nispet edilen sahabelerdendir. Allah Resulü'nün en yakın olan ve hakikaten çok sevdiği ve elinden ayırmadığı sahabelerdendir. Yanlış hatırlamıyorsam. onu da aynı şekilde almıştır. Öyle. Bahsusallahu aleyhi dikkat ederseniz vefat hastalığında dahi orduya komite edilir. Ee, tayin ettiği 17 yaşındaki sahabedir. Ee, Allah kendisine razı olsun. E, halife olunca Yine onu tayin ediyor. İnsanlar itiraz ettiğinde siz diyor onun babasına da itiraz etmiştiniz diyor. Aleykümselam Muramutullah. Aynı şeyi zikretmiştiniz diyor. Hakikaten çok ilimli, hakikaten çok edepli, ahlaklı, hayalı, çok yumuşak bir sahabe. Eğer yanlış hatırlamıyorsam 13 günde de Sübih amiciyi öğrenen ya da İbraniciyi amiciyi öğrenen de sen bana bunu, bu dili öğrenir misin dediğinde eğer yanlış hatırlamıyorsan hafızam yanıt buluyorsan o etkili ee, neden bu dili öğrenen İbranice'yi öğrenen sahibi ee, onun yanı kalı hafızamda çok hadis-i şerif var mesela İbni Ömer diyor ki bir gün diyor zeytinyağı aldım diyor <gülüyor> amin orada giderken diyor, hemen birisi diyor onu bana satar mısın dedi diyor Düştü, tam ona diyor sattım yüksek para vermişti diyor bayağı kar etmiştim diyor komuzumda diyor çok kuvvetli silsiyatı hissettim diyor dedim bak dedim diyor ustame sen bilmez misin bir mala alıp depoya götürmeden ne olduğunu anlamadan satmanın haram olduğunu bilmiyor musunuz? Benim en zirah adamın verdiği para için onu aldım, getirdimdir. Veya evet, Fatma binti Kays hadisine bakarsanız, ben bir düşündüğümde durup Allah hazinesine geldim. Anisilat veya Resul sen falanın yanına git, ikretini bekledikten sonra mücizelerin geldiğinde ben açıyorum. Kendisine üç kişi talip olur. Bunlardan bir tanesi de insan mı? Şey ya. Fatıma ise ben değil, seni bilirsin. Allahü sallallahu aleyhi ve söyleyince filan şöyledir, filan böyle ama sen tercih et. Her ne kadar diyor gönlüm el vermese de a.s.m'ın diyor tercih ettim kendi bir insanın değerini e, veren diyor hakikaten diyor öyle bir kıymetimi bildi ki diyor Allah Resulü a.s.m'ın sözünü tutmakla diyor hakikaten isabet etmişim diyor 4 savaş anında müşriklerin dağınık bir durumda olduğundan bir tanesi geliyor sınsice bir sahabeyi şehit ediyor. kaçıyor. Yine sınsice aynı adam gelir. Yine bir sahabe şehit ediyor. Yine kaçırdık diyor Usam. Daha sonra yine geldi diyor. Yine kaçırdık. Dördüncü doğradım diyor. Ve tam öldüreceğimi. La ilahe illallah dedi diyor. Ben de vurdum öldürdüm diyor. Ve dedi mi? ortalık sakinleştiğinde Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e gelip söylüyor. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem sen diyorsun. E innahu inallah den bir nimet tat Evet Tatmış. Çok hulletti tamam diyor. Sanıyorum kalbinin yardı diyor. O kadar çok seviyorki Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem kusame diyor ki keşke diyor. Keşke o gün İslam'a girse o sözleri işitmeseydim diyor. Veyahut zenginlerden bir kadın hırsızlık yaptığında Allah Resulü Aleyhisselam'ın usamayı çok sevdiği sasebiyle onu şefaatçi gönderiyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam çok bu hırsızlık ve Allah'ı diyor kızım Fatıma diyor, hırsızlık yapsa onun bileğini kese yaşmış ümmetlerin her zaman oldu. Diyor, diyor. Onlardan diyor fakirleri bir günah işlediğinde hemen uygulanır. Zenginleri işlediğinde ise diyor el veya hafifletilir diyor. Vallahi diyor Muhammed'in kızı Fatıma diyor. Hırsızlık yapsa onun da kurulmaki sebebi diyor. Sana çok kızıyor. Keşke sen gelmeseydin diyor. Allah'ınlardan razı olsun. Kur'an'ın toplanmasını bile bu görev kendisine verilmiş eğer yanlış hatırlamıyorsam Kur'an'ın bile şu iki kapı arasında toplanmasını ona nasip etmiş. Hakikaten ilimli birisi. Felale haramı özellikle miras okulu en iyi bir sahabilerdi tanesi. Allah'ın ilmiyle bizleri rızıklandırsın nasiplendirsin. Omar hiç katan Allah'tan kuchanlatmadı. Fakat bu spora kuvvet ala. Omer gibi değiliz. Haçta dolaşırken, özellikle Arafat'ta insanlar izledi. Hakikaten o kadar siyah insanlar var ki, sadece dişleri beyaz. Hep gözümün önüne insanı geldi, oğlu geldi. öyle en olmaz. Allah razı olsun. Su geleceğini. Yani düşünün e, Ayşemdeniz bir gün bebeyle oğlunun yaktığını görüyor. Ayakları açıkta, simsiyah. Allah Resulü bunları çok sever severdi. Diyor. Çok sever. Hakikaten sevilecek insanlar. Doğru. Zeyd bin Sabit Süryanici'ye Kur'an okuması. Allah razı olsun bir kardeş uyardı <gülüyor> sahabelerin hepsinde ayrı ayrı birer cevher var hepsinin ayrı ayrı güzellikleri var ama hakikaten Allah Azze ve Celle'nin kitabında ördüğü gibi onların iman ettiği gibi iman etmezseniz diyor ya yani onların kabul ettiği gibi Onların tasdik ettiği gibi. Bunu anlamamız gerekiyor arkadaşlar. Onlar da bizim gibi oturan, kalkan, yemek yiyen, evlenen, çoğalan, kızan Müslümanlar. Düşünün Muhacir en ilişkisini düşünün. Okuyoruz nakilleri. En yakın da Mebasen Trimsi de var. İşte diyor, evim yarısı senin. İşte malım malımdır, yarısı senin işte elimdür hangisini istersen boşayayım ikletinden sonra senin diyor yani bu kardeşlik bu paylaşmaya bakın bir tarla meselesindeki imtihanda kaybeden sahabeye bakın Allah kızı bir çoğun içinde imtihan eder kardeşler veyahut bir kadın veya bir rivayette bir adam bir hayvanı bir engelin altına koyuyor ne kendi yiyecek veriyor ne de kendinin yemesine izin veriyor bu şekilde öldürüyor cehenneme gitmesine sebep oluyor etini satan fahişe dediğimiz bir kadın çölde bir etrafında dili bir karı sarkmış su arayan bir köpeği görür İniyor babacığı sunuyor ve her yaş ciğere acıya merhamet edeni Allah da merhamet eder diyerek onu ne yaptır? Yargılıyor. Onun için yaptığımız amellerin hiçbirini küçümsemeyelim. Onlar Allah'ın dinine sahip çıktılar. Allah da onlardan ne yaptı? Lazı oldu biz de Allah'ın gelinize sahip çıkalım iman edelim imanımızı zaman bulaştırmayalım Allah da korkumuzu götürsün emniyeti getirsin eğer evet, talim gördüğümüzü tam alabilirsek en nasip de ona göre gelir kardeşlerim düşünün Yusuf Aleyhisselam'ın ömrüne baktığımızda kendi kardeşleri kuyuya atıyor kendi kavmi buluyor köle diye satıyor yıllarca kölelik yapıyor iftiraya uğruyor hapse düşüyor hapisten çıkıyor ta yarılara kadar yükseliyor sabır var şükür var ki Musa Aleyhisselam'ın kavminin zemini ve Yusuf Aleyhisselam zamanında atılır. <Gülüyor> onun için Sabri Anman'a gelen elçiye içeride kalmakla dışarıya çıkmandan daha hayırlıysa beni içeride bırak diyecek sözü güzel yakalamak gerekiyor. Allah hakkımızda hayırlısını versin. Düşünün bir kasas suresindeyki şu Karun'a verilen bize de verilmeli değil miydi ben insanlara oradaki Müslümanlar Ne diyor? Allah'ın vermiş olduğu nimetlerin en üstünü Müslümanlık değil mi? Diyor. İlki tutta insan hemen bu sözden sanki Müslümanlık nimetini o karşı dahilçilerde de anladı. Diyor. Biz diyor Karun'u yere batırdık. Nal'a da fayda vermedi diyor. Bakın biraz önce ona verilen bize böyle değil miydi diyenler ne diyor? iyi ki ona verilen bize de verilmemiş. Yoksa onun gibi biz de felak olanlardan olacaktık diyor. Onun için kardeşlerim neyi istediğimizi, neyi arzuladığımızı, neye talip olduğumuzu güzel yakalayalım. Ve neye talip olarak neyi yitirdiğimizi de yakalayalım. Düşünün Adem Anisala'nın cennette ağacı arzulaması komple el cennetin elinden çıkmasına sebep olur. Ufacık bir şey değil. Ufacık bir şey. Tamam. Belki Adem Yaratı'nın 50 bin sene 50 bin sene önce takdir edilmişti ama çıkması bir sebebe binaenidir. Belki hata ile işlemiş olduğu bir şey cennet gibi bir nimet elinden aldır ötüldü. Allah hakkıyla kendisinden korkan bir kalp nasip etsin. Resulatü Resulam Efendimizin de dediği gibi bir delikten iki kere sokulmaktır. Bunları güzel yakalayalım. Bu bizimle yedi uşak düşman olan bir namettir. Senden Allah'ın anı tallat Seni hızdırır, sövdürür birçok şey yaptır. Alamadın mı çocuğuna, alamadın mı komşuna akrabana? Yani mu bir birine gözünü diker. Bize düşen burada vasat olma, Allah'tan korkma, korkma şeytanda sığınma ibadetlerde ihlaslı olma. Çünkü senin benim ihlaslı kullarımın üzerinde hiçbir sultan yoktur. Diyor. Buna çok dikkat kadetme etme, amellere güvenmeme, insanların taltifini istememe, riyanın her türlerine uzak durma, tevhid ehli insanlarla birlikte olma, Allah'ın dilini öğrenmekte yarışmana ve aşama, Allah'ın izmini öğrenmede hiçbir gevşeklik bırakmama insanı sağlam yolda ne yapar? Götürür düşünün Allah Resulü ve Vesselam'a sahabe olan o insanların içinde toprakta yaşamalarına rağmen Peygamber Aleyhisselam'ı görmelerine rağmen onu kabul etmeyen insanlar yok muydu? Düşünün münafıkların başı neden münafık oldu? Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Medine'ye geldiğinde kendisine taş giydirilecekti değil mi? Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın oraya gelmesiyle o mesele unuturdu gitti sırf buna binaya inçinlendi. Zannediysem Bedir'de miydi? Uhud'da, Uhud'da Uhud'da yaptığı kalleşlik ne kadar sahabenin ölmesine sebep oldu değil mi? Bir ihtiras. Onun için izzet de, şerefte, haysiyette Allah'ındır kardeşlerim. Allah'ın onun dinin izzeti, şerefi için çalışan Allah'a izzet de verir, şeref de verir. Ama insan oğlu ne zaman kendi izzet ve şerefinin peşine düşerse dünyanın onun da izzet ve şeref kalmaz. Ölmeden ismine atar silinir gider. Allah bizlere izzeti, şerefin ne olduğunu anlayan kullardan eylesin. İzzetin de şerefin de Allah'ın, Resulünün dininin ve yanında olduğunu bilenlerden eylesin. Buyurun inşallah. Selamünaleyküm Aleyküm, Aleyküm. Ben bir kifazatim hocam o gerçekten iyi oluyor Allah razı olsun şu önünde kitap boruna bakarken birkaç tane şey gördüm orada e, vasiyet yazılması e, sünnet midir yani bugün din tamamlandığı e, halde kimlere ne verileceği belli olduğu halde yine de sünnet midir hocam yani vasiyet yazmak bir de kişi e, arkadaşının dini üzeredir diye bir hadis var bu iki konuyu bir anlatır mısınız hocam? Eğer başka şu an için bilgisayar başlığını ayırma mecburiyette değilsen çok rahatsız değilsen bu vasiyet konusuyla kişi arkadaşının dini üzeredir. Din nasihattır Allah için, kitap için şeklinde gelen o hadis. Bu konularda konuşur musun biraz hocam? Selamun aleyküm. Selamünaleyküm. İki dar, bayağı ağrıyor. Biraz istirahat olur. bayağı bir sancı var. İki gündür böyle kıvrandım. Biraz müsaade inşallah. Selamünaleyküm.